Soğuk bir çarşamba akşamında dünya halindeyiz. 94.9 açık radyodayız. İyi akşamlar ben Engin Gençtan. İyi akşamlar ben Timuçin Oral ve karşımızda Tolga Dizmen. <Gülüyor> Programa girmeden önce Tolga'nın bir önerisi oldu. Ee, niye dedi, e, radyoda program yapmak, sizler için ne demek, onu nasıl yaşıyorsunuz, onu konuşmak ister miydiniz, dedi. Ee, bu soru Timuçin'e tabii. Ardından <gülüyor> ben yine söyleyeyim. Benim için heyecan demek. Çarşamba günlerini ben bekliyorum. Ee, özellikle de bu saati bekliyorum tabii. Ee, çok da heyecanlı. Aslında e, hep söyledik diğer programlarda da bir hazırlık e, yapmıyoruz ama e, fark ediyorum ki e, zihnin bir biçimde çalışıyor ve buna hazırlanıyor kendiliğinden. Ve e, hafta içinde bir belirleyici nokta. Ve burada olmak e, aslında dinleyicilerle birlikte olduğumu bilerek bur burada olmak ama onları görmeden zaman zaman telefonlarla tabii katkıları oluyor. O Çanakkale'den, Bursa'dan dinlendiğimizi biliyorum. E, Dijitürk sayesinde bu çok Bodrum'dan hoş da. bir bilgi. Evet. evet, çok hoş bir duygu aynı zamanda. E, evet, yalnız ama hep birlikte olmak Evet, gibi bir şey. E, geçen gün e, Açık Radyo'nun e, bülteninde bilgisayardan okudum. Dinleyicilerden gelen kutlama mesajlarını, 5. yıl kutlaması mesajlarını gözden geçiriyordum. Hepsini okuyamadım vardı rastgele seçtiklerimi açıp okudum. Hoş şeyler söylüyorlar genelinde. Bir tanesi biraz eleştirel tonda gibiydi. Bu Özetle diyor ki, doğru anladımsa eğer, kendileri için programları yapıyorlar, orada iyi vakit geçiriyorlar, birbirlerine sevgili bilmem kim diye hitap ediyorlar biçiminde bir eleştirel tonda bir yazı vardı. Onun üzerine düşündüm. Yani ben nasıl yaşıyorum zaten biliyorum da ben bunu nasıl adlandırabilirim, nasıl tanımlandırabilirim diye. Bunu ne kadar iletebiliyoruz bilmiyorum. Yani dinleyicilerle birlikte olduğumuzun sürekli farkındayım. Hatta bazen özellikle konuğumuz olduğu zamanlarda. Kendi içimize kapanıyormuş gibi üç kişi. ...olduğumuzu hissettiğim zamanlarda... ...hafif bir tedirginlik bile yaşıyorum. Hı hı. Ben de de aynı duygular... Efendim, aynı duygum evet. oluyor. Bunlar seni tatmin etti mi Tolga? <gülüyor> <gülüyor> evet, onaylanmışız galiba. <gülüyor> evet, cevabını aldık. <gülüyor> ee, <gülüyor> buraya gelirken... E Şüpheden bindim taksiye. E, taksi şoförü bana nişan taşının taşının nerede olduğunu sordu. O karakolun yanındaki yatırı nişan taşı zannediyormuş galiba. Ben de dedim ki benim bildiğime göre ilerki kavşakta ve sağ köşede bir taş var. Ben onu biliyorum dedim nişan taşık olarak. Yol boyunca e, İstanbul konuşuldu. Sabah Gazetesi'nin ki onu okuyormuş bir eki varmış İstanbul Gazetesi diye. Ee, oradaki e, resimleri anlattı bana. Hatta sordu. Nasıldı? Hakikaten o kadar güzel miydi oralar diye. Bunları konuşurken şeyi fark ettim. E, şoför özellikle Sokaklarda az sayıda insan olmasından ve fotoğrafların çekildiği dönemlerde e, insanların gidikleri kıyafetlerden çok etkilenmiş. Hmm. E, öyle anladım ki o kıyafetleri şık ve özenli ve havalı bulmuş. Evet, evet sonra düşündüm. Ne oldu da biz şimdi ya da belki dünyanın geri kalanında da bir miktar öyle oldu. Farklı olduk diye. Evet. Çok yakında ben de bu aile albümü vesaire daha önce söz ettiğim e, uğraşlar sırasında 1930'lardan günümüze pek çok fotoğrafla e, yoğun ilgilendim. Sadece İstanbul'da içinde Sivas, Kırşehir vesaire fotoğrafları da vardı. E, orada da kıyafetler... Aynı özenlilikte. Ee, Anadolu'da da öyle. Ee, peki ne oldu bize acaba? <gülüyor> o soru benden sana geldi. Öyle mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> um, sanıyorum onun en e, metaforik e, cevabı bu metafor. Açık radyo mail listinde de epey son günlerde konuşulan bir şey. Adı eğretileme mi olsun, metafor mu olsun ya da... E, ne neti, olsun Türkçesi? E, eğretileme galiba. E, Raşit Bey de istiare dedi galiba düzelterek. İstihare mi? mi? Yanılıyor muyum? Ben, belki ben yanılıyorum. Teşbih sanki bana ama teşbih benzetme. Her neyse Türkçe'de konuşuruz bir ara belki ama... Sonuçta şey fast food da göndereceğim de sözü onun için böyle dolaştırdım. Hmm. Her şey fast food ee, biçiminde, hızında, kıvamında, tadında yaşanır oldu. Evet doğru hızlı belki hızla doyurucu ama e, lezzetli mi değil ya da e, evet bir şeyler eksik öyle demek daha güzel geldi birden. Yüzeyde uyaranlar uçuşuyor derinde. Evet. Ne var belli. belli değil. Belli değil. Evet. Yani. Doğru. Doğru. Böyle bir şey. Bir de tabii daha ıı, ıı, biraz da argo deyimle başkalarını takmaz ıı, olduk. Ee, ya da biraz daha güzel söylersek ıı, ötekini daha mı az önemsiyoruz? <gülüyor> evet. ...ya da... ...göremiyoruz... ...göremiyoruz... ...gibi geliyor bana yani... giderek Abi, artan sayıda insan... ...kendiyle başlayan ve biten dünyalarda... ...yaşamaya başladı... Hı hı. ...peki göremiyoruz... ...pervasızlığı da... E, ...içeriyor mu... ...yoksa başka bir boyutta mı... ...konuşalım onu da... ...pervasızlık başka boyutlara da gidiyor... ...yani... Öylesine ki sonuçlarını düşünmeden yaşanan pervasızlıklar var. Hı hı. Mesela iş hayatında yapılan yatırımlar ve girişimler. Öyle pervasızca işler yapılıyor ki işin tuhafı bir kısmını da tutuyor. Hı hı. Ancak bu tabii yungun gölge arketipi hı hı. E, ne değinmeden biz bu konuyu konuşamayacağız. Evet. İstersen... Arketip ne demek sen açıkla. Ee, arketipin Türk nasıl Türkçeleştirildiğini doğrusu bilmiyorum. Ee, ne, ne diye çevrildi? Payel'in çok e, kitaplarında onlar güzel bazı <gülüyor> bazılarını benim katılmadığım ama öz Türkçelerle adlandırılıyorlar. Onun bir adı var mıydı hatırlamıyorum. Tanımını yaparız burada. Tanımını yaparsak. Ben kendi kitaplarımda hmm, arketip olarak süzülüyorum. Evet. galiba ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Ee, insanlığın insanlık tarihi boyunca ortak olarak belirlediği ve e, e, anlam yüklediği kişilikler ya da e, özellikler imgeler imgeler evet. diyebiliriz herhalde sadece değil onlar da değil ee, Arketiplerin içine her türlü davranış örüntüsü girebiliyor Örneğin bir insan çocuğa diyelim Hı hı. Yılandan korkulabileceği, onun ürkütücü bir yaratık olduğu söylenmemiş olsa bile ömrümde ilk defa yılanla karşılaşan biri korku reaksiyonu veriyor. Hı hı. Yani yılanla da ilgili bir şey var, arketip var. Sadece insanlarla ilgili imgeler değil, doğayla da ilgili bir evet, arketip doğru. var. Ses de belki e, benzer bir şey yaratıyor değil mi? E, görüntülerin yanı sıra. E tabi buradan biraz daha ama e, e, basitten daha karmaşağa doğru gittikçe de işte e, ne bileyim e, bilge kişi gibi, e, deli gibi belki e, çılgın ya da Evet. Ee, ya da palyaço gibi <gülüyor> daha e, karmaşık e, tipler ortak tipler ortaya çıkmaya başlıyor galiba e, şimdi böyle gidip pervasızlığın içine hangi e, arketipleri yerleştirebiliriz acaba diye düşünelim evet şimdi orada tabi bir ikili var birbirine karşı iki arketip var ...insanlar söz konusu olduğunda... ...biri persona. Hı hı. Sözcük anlamı maske. Hı hı. E, bu hepimizin... ...edindiği toplumsal rollerle ilgili. Görünen yüzümüz yani. Görünen yüzümüz, bizden beklenen yüzümüz... Hı hı. ...ondan sonra geleneklerin... E, e, ...bizden talep ettiği tavırları... E, içeren yüzümüz. Hı hı. Ee, bir de ayın karanlık yüzü var bizden sonraki program galiba. Hı. O, <gülüyor> o birçok insanın yüzleşmekten çekindiği karanlık tarafı. Ancak karanlık dediğimiz zaman e, e, çok çok e, negatif bir yük, yük yok. getirilmiş evet. oluyor. Ama o karanlığın başka özellikleri var. Tamam karanlık günümüz yıkıcı, e, pervasız, hı hı. dünyayı yıpramaz, saldırgan ama çok canlı ve yaratıcı bir yanımız da aynı zamanda. Evet oradaki bilinemezdik. Aslında değil mi? Karanlığı daha iyi tanımlayan bir şey. E, i̇lle de hani karanlık deyince korkunç, siyah vesaire bir evet, şey değil. Evet. Zaten o bizim gölgemiz gibi shadow hı hı. adını vermiş Gustav Jung ona. E, şimdi sanıyorum en büyük trajedi bir insanın personasını kendisi zannetmesi. Hı hı. Yani gölgesine tümden yabancılaşması. Halbuki gölgenin yaratıcı yanları ne bileyim ben şimdi. E, bu Karakümrük grubu var, onların başkanı var. Nuri Erkin. E, o bir mesaj gönderdi bir başka grubun başına. Hatırlıyor musun? Şeye? Alaaddin Çakıcı'ya. ...televizyonlarla da çıktı ve sonradan... ...argo konusunda... ...uzman olan biri... E, o ...bu ifadeyi... ...olağanüstü bir argo edebiyatı... ...örneği... ...olduğunu söyledi. Bana da fevkalade... ...zeki ve yaratıcı geldi. O tekst... ...televizyonda... ...tekst şey olarak da... Okunmuş, de, olarak evet. da e, ...yani sadece okunmadı... E, ...görüntü olarak da... ...görüntülendi. Hı hı. Şimdi iş bir o tür bir grubu başı olan bir kimse de normal olarak insanlar böyle bir yaratıcılık beklemiyorlar ama çıkı veriyor ee, gölge devam etmeden önce bir ara veriması <gülüyor> Evet Flying Bulgar Krasmer Krasmer Band ve bu albümün adı Agaddi, Agada ya da nasıl okuduğunu çok iyi bilmiyorum. Bu Bulgar Yahudilerinin kurduğu bir Yiddish müzik kitopluğu. In İnvek Evet, gölge söz konusu olduğu zaman Batılları göre uygarlığın anlamı da tartışma ya açık olabilir. Ee, yıllarca Ankara'da yaşadım. Ee, e, diplomatik çevreden tanıklarım oldu ve bazı yeni gelenlerin bir iki hafta içerisinde nasıl kendi ülkelerinde toplu araba kullanırlarken birden <gülüyor> <gülüyor> bizlerden beter araba kullandıklarını e, tanık oldum. Yani gölge orada pusuda bekler hep. Evet. Ancak Türkiye'de olan çok kolektif bir olgu. Yani ...persona yani şeyin temsilcisi... ...netice itibariyle geleneksel yapının temsilcisi olan persona... ...geleneksel yapı çatırdayınca... ...insanların bir bölümü personalarına çıkarıp attılar gibi neredeyse. Ve en azından toplumun bir kesiminde... ...insanların içi dışına çıktı gibi yaşamaya başladım. Hatta buna karar verdiğim akşamı da hatırlıyorum... Fadime Şahin'in... ...televizyonda göründüğü akşam. Evet. Ondan itibaren... ...bu göze bakmaya başladım... ...olup bitenlere. Söylediğiniz bana... ...Alman işçilerinin Türkiye'ye geldikleri... ...zamanki durumlarını hatırlatıyor. Çünkü, Alman işçiler. Evet, korkunç araba... ...kullanıyorlar. Türkiye'de de... ...herkes İstanbul'da... Yahub bunlar kendi geldikleri... ...memleketlerde böyle araba kullanmıyorlar... ...diyorlar. Bizden bin beterler. Çünkü buradaki... Kaosun düzeninin de çok farkında değiller aslında. Yani İstanbul trafiği kaotiktir ama... E, Kaosun düzeni var. Bir düzeni evet, vardır. Evet, Kimse evet. öyle çok büyük şeyler olmaz, problemler. Tabii bu pervasızlık nerelere gidiyor? Yani artık insanlar söyledikleri sözlere sahip çıkmıyorlar. konuşuyor. Ama sonradan yalanlıyorlar, hayır doğru, demektir öyle. diyorlar Kolay ya da çok politikacıların söylediği bir şey. Sözlerim yanlış anlaşıldı şeyi ifadesi çok sık geçmeye evet, başladı. Doğru. Halbuki diplomaside bir şey vardı yani bir kural vardı eskiden. What is said is said. Ve insanlar buna sahip çıkmakla yükümlüydüler. Ee, tabii bu nerelere kadar gidiyor? Gölge ortada fırladığı zaman e, insan yaşamının değerini idrak edememe, iş hayatında banka hortumlamadan ısınan, böyle mi deniliyordu ona öyle deniliyor evet. E, e, e, bir takım yolsuzluklara kadar ya yani bankaların hortumlama deniyor ona evet. Bir şey daha var. Otoritenin Konumu çok değişti. Ee, otorite eskiden geleneksel yapı içerisinde az konuşan ve öz konuşan dolayısıyla da etkili olabilen bir figürken, şimdi e, otorite konumundaki kişiler sürekli görünme ve konuşma tutkusu içinde. Ve bunun ö, otorite kurumlarının ciddiye alınamamasına neden olduğunu göremez haldeler gibi geliyor bana. Doğru. Üstelik de şimdiki Cumhurbaşkanımız örneğindeki gibi onu eski yerine çeken birisini görünce de herkes neredeyse paniye kapılıyor. Neden hiç konuşmuyor ya da neden ortada <gülüyor> değil gibi tam da Ama, dersine. Ama e, şey oydu ki... E, Türkiye'de de öyleydi, ee, işte Batı denilen ülkelerde de öyleydi. Cumhurbaşkanlarının sözcüsü olur. Bizde de var artık. Efendim. Şimdi bizde de var. Şimdi tekrar artık. oraya gelin. Evet, sözcüsü olur ve onun adına açıklamaları onlar yaparlar. Evet. Ama başkanlık sisteminin olduğu ülkelerde zaman zaman başkan gazetecilerin karşısına çıkarak onların sorularını ...cevaplandırır ve bu şekilde görüşlerini ve politikasını açıklama imkanı bulur. Üstelik de e, açıklamalar yapılıyor. Fakat yarı otistik geliyor bana bu açıklamalar. Çünkü bunun gerisindeki nedenleri yani verilerini vermeden konuştukları için... E, ...şahsen benim kafamı karıştıran... ...muammalar olarak kalıyor. Bir şey olmuş. Biri bir şey söylüyor. Öbürü... ...o konuyla ilgili olduğu farz edilen... ...başka bir şey söylüyor. Son zamanlarda... ...çok oldu. Ama ne... ...olmuş o yok. Evet. Sadece görüntü ve havada uçuşan... ...sözler var. Evet. <gülüyor> İmpulsif şekilde o anda... daha çıkılıyor ortada. Evet... Ee, ...yine bir müzik kalesi verelim. Ee, hazır delilikten <gülüyor> girmişken de... ...adıyla beni çok çarpan... ...Telal'a ait... E, ...The Beautiful Side of Madness... E, ...albümünden... E, ...Black and White Blues'u dinleyelim. E, siz şimdi... E, ...başkanlık sistemlerine özgü... E, e, ...olur bu deyince... E, ...bası mensuplarıyla... ...başkanın direkt karşılaşması... Birden e, önümde bir e, görüntü e, pencere açılıverdi. E, Türkiye'de Cumhurbaşkanlarının isimleriyle adlandırıldığı bir dönem var. E, sonra e, 7. Cumhurbaşkanı'na kadar sonra Cumhurbaşkanlarının numaralarıyla adlandırıldıkları bir numaralı dönem var. O numaralı dönemde 7-8-9 diye giden numaralı dönemde bu sizin dediğiniz tarzı görüyoruz hep yani e, basın mensuplarıyla ile karşı karşıya doğrudan açıklamalar yapılan dönem. Şimdi yeniden ismiyle adlandırılan bir cumhurbaşkanı ve yeniden e, basın sözcüsü ve otoritenin e, asıl bulunduğu yere çekildiği bir dönem gelmiş. E, numaralar da bana şeyi hatırlatıyor kapıcıları. Onlar bizimle konuşurken ismimizle hitap ediyorlar. Arkamızdan 15 numara, 5 numara, 3 numara diye konuşuyorlar biliyorsun. <gülüyor> evet. Şimdi Türkiye'de bu pervasızlıktan sık bahsedildiği zaman insanların sık sık böyle bir deli yanları. Da hmm. Ya da hmm. e, işte e, hatta deliliğin biraz dahilikle de yan yana gittiği de gündeme gelir sık sık işte deli mi dahi mi dahi deli mi gibi. E, ve biraz da galiba e, dahilerin ya da e, e, bilim adamlarının da belki biraz delik açık bir yanları olması da sanki çok kabul görür. Değil mi yani? E, doğaldır çünkü bilim adamıdır. ya da doğaldır çünkü. Evet, Onun Almancada yok. bir karşılığı varmış. Hı. Tek kelime o ama Bilgin sayıdan bana söyleyip durdu onu. Deli bilge ya da bilge deli Hı. gibi. Evet. Ee, böyle bir arketip yok değil mi? Herhalde. Deli var. Bilgi bilge. <gülüyor> Herhalde <gülüyor> evet. var. Şimdi e, buradan şeye gideceğim de e, aslında sizle hep konuşurken derdik ki işte Nobel tıp ödülleri işte 21. yüzyılda beyin bilimleriyle uğraşanlara gidecek. Çünkü beyin önü açık bir alandır vesaire. Hakikaten de 2000 yılının Nobel tıp ödüllerini onlar aldılar. Ben de bu işte kimler aldılar, ne yapıyorlar falan diye göz atarken aslında Time'da çıkmış ama sonra bizim gazetelere de yansımış bir haberle karşılaşmıştım. Bugün onu tekrar gazetelerin arşivlerine bakıp ee, neydi bu diye hatırlamaya çalışırken başlığı da şöyle buldum ah şu Nobel ödülleri diye ee, orada e, şimdi tam söyledikleriniz de benim onu çağrıştırıyor bu e, bir takım şeylerin Nobel ödülü alan bilim adamlarının tuhaf yanlarından bahsediliyordu. İşte, e, bunlardan bir tanesi e, kimya ödülünü almış bir e, bilim adamı. E, işte önce kimya ödülünü almış, söylemesliği bırakmış, LSD kullanmaya başlamış. E, kendini sörfe adamış, ne demekse öyle bir şey. E, Gay çok daha ünlü, bilinen bir başkası. O aynı zamanda bir nörolog. Bir bir virüs enfeksiyonuyla ilgili buluşu var. Sonra e, Birdenbire 21 yıl sonra olmuş bu gerçi ama bir e, tacizde bulunmuş ve bir e, hapis cezası almış. Beni en çok şaşırtanlardan bir tanesi Shockley diye bir fizik e, ödülü alan bilim adamı transistörlü radyoyu bulan 1950'lerde. E, bu adam da 70 yaşında aniden ırkçı bir adam haline gelmiş. Beyaz ırkın üstünlüğüne inanmaya başlamış ve sperm bankası kurmuş. Tabi Yaşla birlikte de bir takım şeyler e, değişiyor ve e, bozuluyor mu bilmiyorum ama. Bu bana bir gönderme. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Katiyen değil. Şimdi böyle bakınca e, bunların bir kısmına çılgınlık olarak katılmıyorsunuz herhalde. Ben de katılmıyorum ama böyle bir dahi deli ilişkisi hep var değil mi? Ya ama verdiğin örneklerdi. bu insanlar sanki yetti artık demişler bir şeye. <gülüyor> O şey ne? Hmm. Bu bir arada bulunmaktan başka bir şey doğru. Efendim? Yani aynı anda bilim adamı olup çılgın özellikleri olmaktan Hayır. başka bir şey. bu Dönmelik şey. var orada. Evet. Yani bir yetti artık denmiş bir kalıbı yırtmışlar başka bir şey olmuşlar. Hı hı. Ee, belki gölge ki e, bizlerin hayvan yanı o. Hı hı. Hayvan kafesten kaçmış birden bire olmuş olabilir ama bir, daha çok bir şeye tepki e, gibi. Hı hı. Peki sen gölgenden tanışıyor musun? Sanırım, sanırım. Ee, tabii biraz psikiyatrin içine girdikten sonra tanıştım. Hı hı. Çünkü daha önce bildiğim ama adının ne olduğunu bilmediğim ya da ne olduğunu bilmediğim bir şeydi. Ama psikiyatrin içinde biraz daha tanıştım. E, tümüyle tanıştığımı iddia edemeyeceğim doğrusu ama <gülüyor> e, sanırım epeyce. Şimdi um, anlamak ne demek ki? Ee, e, Birazdan bir müzik çalacağım ama o müzik bir soundtrack'tan bir filmin soundtrackından, Lost Highway. ...o filmi... E, ...ilgiyle izledim... ...ve hiçbir şey anlamadım... ...ama ilgiyle izledim... ...ve ben de iz bıraktı. ...anlamak... ...ve ilişki kurmak... ...arasında... ...anlamlı bir bağ... ...her zaman olmalı mı? Kasık soru... ...çok... <gülüyor> <gülüyor> ee, ee, olmalı mı gibi bir cevap Veremem de olmadığında Ben rahatsız oluyorum çoğu zaman Diyebilirim ee, Benim açımdan bakınca böyle Anlamlı yani, bir açıklama getiremediğin zaman Evet yani <gülüyor> anlamlı açıklama getiremediğim her şeyi böyle çok rahat oh aman ne güzel diye karşılayıp her yaşamak... şeyi demedim bir dakika yok ben her şeyi diye özellikle belirtiyorum böyle yaşamakta zorlanıyorum ee, çünkü bazı şeyler evet böyle gelebiliyor ama bütününe bakarsak anlamlı bir açıklama getiremediğim zaman beni rahatsız ediyor o. şimdi yıllar önce bir film çevrildi evet Alain Rob Green'in bir filmi İstanbul'da geçiyor çoğunlukla. Üstten bazı oyuncular da yer, yer görünüp kayboldular bu oyunda, şeyde filmde. Filmi e, tabi o zamanlar e, sanat sinemaları falan yoktu. Şimdi ne kadar vardı? da ama festival var yine aslında. Fazlası Kültür Merkezinde görmüştüm şeyde e, Ankara'da. Hiçbir şey anlamadım filmden. Fakat film bende bir iz bıraktı. Filmin baş oyuncusu Delfin Zeylik adlı bir bana göre önemli bir aktris. Daha çok tiyatro oyuncusu ama zaman zaman da bir oyun Sonra onunla yapılan bir mülakatı okudum. Delfin Zehrik de bir şey anlamamış. <gülüyor> ama oynadığı için çok memnun filmde. Şimdi Lost Highway, e, bunu yani anlamak şart olmayabilir en azından benim için. Bir şeyle ilişki kurmak için bir başı bir sonu olması, e, adına mantık dediğimiz e, hı hı. şeyin, kalıplarını, olgunun kalıplarını içine girmesi şart değil gibi yaşıyorum. E, bir zamandır en azından böyle. Ama aslında sanıyorum öteden beri öyle de e, ben bununla son 10 yıl içinde daha çok yüzleştim ya da bunu e, fark ettim diyebilirim. E, evet. Lost Highway bir e, David Lynch filmi. E, oradan e, Mr. Eddie's Tim Number One 30 yıl kadar önce sanıyorum, 1970 71 falan o yıllarda. Time dergisinde, o zaman onu okudum. Bir meslektaşımızın ya makalesinden ya kitabından bir özet vardı. Çok sevimli bir yazı. Başlığı, Thinking as a Bad Habit. Kötü alışkanlık olarak düşünce. düşünce. Ee, birden herhalde benim zaten çok hazır olduğum bir konuda e, bir pencere açmak diye bir tabi ona kızmıyorsun. Hayır çok seviyorum, çok seviyorum. Çok seviyorum. <gülüyor> Ondan sonra her demin şey dedin de o olumlu, olumlu elektrik aldı. Pozitif elektrik ha, aldım. O, o ayrı ama. Evet, peki. <gülüyor> pozitif elektriği duygularını anlatmak için kullandıklarında çok sinirleniyorum. <gülüyor> Çünkü sevdim yerine pozitif elektrik aldım. Kimya laboratuvarı gibi. Evet. O makalede, ya da makale özetine, bu meslektaşım çok güzel anlatıyordu. Yani düşüncenin bizi bize nasıl, ne kadar yabancılaştırabileceğini mantıklı düşünmekten söz ediyorum. Hı hı. Ve çok da hoş bir, e, bir tür itiraf getirmiş. Bu meslektaşımız hastalığının yaptığı mantık dışı davranışlara imrenir dururmuş. Hiç öyle bir şey yaşıyor musun? Aa, zaman zaman evet. <gülüyor> Hatta zaman zaman <gülüyor> e, de, de, farkında olmadan yüreklendiriyor muyum acaba diye düşündüğüm biri oluyor. Kendini mi onu mu? Onları. <gülüyor> onun için yani onu hani hep bir yanımla ümreniyorum. Evet. Burada dikkat edeyim gibi bir e, evet. şeyde yaşıyorum aynı anda. Evet. Farkında olarak. Peki e, o özgürlük sana bulaşabiliyor mu? Ee, zaman zaman. Evet. Peki bu o yani toplumun içine dışına çıkması meselesi bir otorite kavramının e, yani çok değişik bir kıvama gelmesi diyelim istersen. E, bana şeyi de hatırlatıyor. Başka bir şey hatırlatıyor. E, Türk toplumunun en önemli özelliklerinden biri bireylerin özelliği öğrenememiş olması hı hı. yahut anne babanın 3 ile 3 yaş, yaş arasında bu özelliği e, özellik denemeleri yapmasına ve bu denemelerin arkasında durup ona destek olmak ve hatta teşvik olmaya yatkın olmaması beklentiler. E, var. Beklentiler. Evet beklentiler. Benim çocuğum şöyle olacak, olacak derken özellik gidiyor. Tabii bunların bedelini bir 1960'ların sonlarından itibaren ödedik. Bir kesim özelliğiyle ne yapacağını bilememeyi bir otoriteye tutunma şeklinde seçti. Bir kesimde Otorite farz ettiği her şeye karşı çıkıp hiçbir öneri getirmedi, hiçbir evet. model getirmedi ya da soyut modeller <gülüyor> getirildi. Onlar ee, duruyorlar hala var onlar. Efendim? Onlar hala varlar. Ee, Sayıları azalarak devam ediyorlar. E, en azından benim çevremde var. Senin çevrende var. Ee, benim çevremde e, yok. Ee, ne mutlu size. Efendim? Ne mutlu size diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani nedeni de şey tabii canım insan yaşı ilerleyince fena halde seçici olmaya başlıyor evet. ee, peki e, eskiden insanlar vardı e, özellikle olmayı öğrenmiş insanlar bir gün boyunca bütün şehri dolaşıp dükkanları İstanbul'da mümkün değil, ben Ankara şeyini de anlatıyorum. Hı -hı. Mümkün de bütün dükkanları dolaşmak, bir çift ayakkabı alabilmek için ve bunun seçimini yapabilmek için. Sonra da sonunda alamayıp dönenler ya da alıp içerden bir sesin gelmesi yine gittin yanlış ayakkabıyı aldın. Evet. Şimdi bu insanlar yoklar gibi benim etrafında. Senin dünyanda var. Etrafınızda yoklar ama birazcık nişan taşı civarına bakarsanız orada onlar varlar bence. Yani ee, ne oldu birisi bugün şey dedi. Ee, ta, tam da bu söylediğinizi söyledi. Bazen çıkıp düğünde oynuyorum mesela. Sonra oturur oturmaz içimden bir ses ne yaptın da oynadın gene yapacağını yaptın ya da ne lüzum vardı bu duruma düştün diyor dedi. Ses geliyor. Evet ses. İçimden bir ses bana. Yazlıhan taşında gördüğün kalabalık. Yok kalabalık demiyorum. O dükkandan He. çıkıp o dükkana giren ve hala hiçbir şey alamayan insanlar. Hiç alamayan yani. değil. O, o window shopping ve bu tür şeyler bir e, daha çok doldurmaca, vakum doldurma. Hı. Evet o ve da... bir yalnızlık ifadesi Doğru. daha çok. Doğru. Kompulsif alışveriş. Kompulsif alışverişten farklı. E, satın alıp rahatlamayı ben. mı kastediyorsunuz? şart değil. Bit ha seyrederek de doldurabilirler. Tamam, evet. Windows e o. o daha neler konuşacaktım? Gölge, perspektifi altında medya falan. Başka akşam konuşuruz belki. <gülüyor> Devam Sonra edelim. Onda sende Bitmez. bir müzik var galiba ee, Evet. Ee, benim çok sevdiğim bir arkadaşımdan bana hediye gelen bir. E ...biraz çekinerek bakacağım size... ...Nana Muscuri... <gülüyor> Yo, sesi için. çok güzel... O ...çok kusursuz olmasa evet... Ee, ...Hollywood isimli... ...albümünden Harry Belafonte ile... ...birlikte e, düet... ...yaptıkları The Best Friends... E, ...filminin... ...soundtrackinden... ...How Do You Keep The music, music Playing... ...Evet Best Friends de çok uydu... ...bu... E, ...bahsettiğim arkadaşıma... ...dolayısıyla... Hoş bir bitiriş oldu benim için. Bu akşamda 94.9 açık radyo dünya halinden. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Ben Timuçin Oral. İyi geceler. Evet. Ben Engin Geçtan. Dolge teşekkürler.